اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفر ونتوب ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ya iyi olanlar, Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın من ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini ve Allah'ı takılın hak ettiklerini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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على سيدنا وسيد الانبياء محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihinesse'in Kavaid fil tekfir kitabında Maddelere başladıydık Tekfir kurallarına başladıydık Tekfir kurallarında Birinci olarak Mutlak tekfir Her zaman muayyen tekfiri Gerektirmez diye Birinci madde olarak bunu işledik ve daha sonra da muayyeni tekfir etmeye yani falanca şahıs bundan dolayı kafirdir demeye engel olan maniler bunlardan bahsedeceğimizi söyledik ve başladıydık. Birinci olarak dedik ki hıta bi şara'inin ulaşmaması yani bir kişiye şeriatın delillerinin ulaşmamasıdır dediydik başlık olarak mesela buna misal olarak ne dediydik 16 veya 17 ay meside aksaya doğru sahabe-i kiram namaz kılarken bir ara sabah namazı vaktinde bakara 144. ayeti kerime fevali wajheke shatral meside haram artık yönünü meside haram tarafına doğru dön ayeti kelimesi kerimesi geldiğinde sabah namazında Kuba mescidinde, mescidinde kimse, Sahabe kıble mescidinde de hahizea sahabe Kabe'ye doğru namaz kılar eee Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarlarken Beni Seleme kabilesinden adamın birisi geldi dedi dedi ki ela innel edin ki kıble Kabe'ye doğru çevrilmiştir dediğinde sahabe-i kiram rükû halindeydi. Hemen ne yaptı? Kabe'ye doğru döndüler. Çünkü onlara o an için bu vahiy haber ulaşmadıydı. Hemen ne yaptılar? O anda Kabe'ye doğru döndüler. Önceki halleri Mescid-i Aksa'ya doğru kılmış oldukları hallerinden nedirler? muaftırlar ve yine kül hadisi ve hatta kudret hadisi diye belirtmiş olduğumuz e, şahsın e, durumuyla ilgili e, tekfir edip etmeme meselesi kişiye hitabın ulaşmaması. Çünkü o her türlü masiyetleri işlediydi ve ne dediydi? Ben öldüğüm zaman beni yakın ııı e, ve külümün yarısını denize yarısını da kareye atın ve ondan sonra eğer Allah'ın kudreti yeterse beni hiçbir kimseye vermediği bir azabı bana verecek dediydim. Bir de bu şahısın e, konumunu anlatıyorduk. Bir de dört kişinin kısası orada kaldıydık. Ve kedelkel, arbaatul lüzzin yahtejjon el yom al bi adam Kıyamet günü dört kişinin hali var. Bunlar hüccet sunacaklar. allah Teala'ya hüccet sunacaklar. Yani diyecekler ki Ya Rabbi bize delil gelmedi, ulaşmadı, anlayamadık gibi kendilerini kurtarmak için İslam'a girmediklerinden dolayı bir takım mazeretleri olacak ya Rabbi bizi cehenneme girdirme, bizi cehennem azabında yakma çünkü bizim şöyle şöyle mazeretimiz var diyecek dört zümre olacak. Hadis-i şerif, Müsnedi bin ibn-i Hambel'de geçiyor. Erba'atun yahtecuni kıyamet. Dört zümre var ki bunlar kıyamet gününde hüccet sunacaklar. Birisi raculun asam. Sağır olan adam, varacülün ahmak ikincisi de ahmak kişi, varacülün herim üçüncüsü de yaşlı adam, varacülün matifül fetreti fetret döneminde ölmüş olan kişi de dördüncü zümre olarak çıkacak hüccet sunacaklar bunlar. Yani mazeret beyan edecekler bugün ifadesiyle. Sağır olan diyecek ki ya Rabbi laka caa'a'l-islamu ve ma esma'u şeyen. Ya Rabbi evet İslam geldi ama ben bir şey duyamıyordum. Amak olan sağırsa diyecek ki ya Rabbi İslam geldi ama çocuklar beni hayvan pisliklerini üzerime atarlardı bunlar. Yani benimle dalga geçerlerdi. Yani kafam genelde almıyordu, anlayamıyordum mesela Çocuklar bile benim o halimle alay eder idi. Yaşlı kişi de diyecek ki ya Rabbi evet İslam geldi ama ben akledemedim. Ben kavrayamadım İslam'ı diyecek. Dördüncüsü de fetret döneminde ölen şahısta ma etaneylek ya Rasulün. Ya Rabbi bana senin bir elçin ulaşmadı diyecek. Dört zümre böyle mazeret beyan edecek. Sağır, ahmak, yaşlı ve fetret döneminde ölen şahıs Fetret döneminde yaşamış ve o hal üzere ölmüş. Allah Teala bunlardan söz alacak. O zaman ben sizi şimdi sınayacağım. Siz bana itaat edecek misiniz? Leuttiyünnehu. <gülüyor> Elbette onlar Allah'a itaat edecekler diye onlardan söz alacak. Fyursilu ilehim rasule Allah Teala onlara elçi gönderecek. Enedukulun nahr <gülüyor> cehenneme gir. O zaman madem öyle cehennem ateşine girin bakalım. قَالَ فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪هِ لَوْ دَخَلُوْهَا كَانَتَ عَلَيْهِنْ بَرْدَنُ وَسَلَامًا Eğer onlar cehennem ateşine girmek isteseler, yani Allah-u Teala'nın emrine itaat etmek için cehennem ateşine girmek isteseler, cehennem onlar için soğuk ve selametli olacak. Cehennem onlar için soğuk ve selametli olacak. وَمَلَّمْ يَدْخُلْهَا سُحِبِ اِلِيَّا o cehenneme girmek istemeyen de ne olacak? Cehenneme sürüklenecek. Niye? Ee, dünyadayken bir tür anlayamadılar. Peygamber gelmedi vesaire. O zaman şimdi siz ben bir talimat vereceğim. O talimatıma uyacak mısınız? Bakacağız. allah Teala onlara bir Resul gönderiyor. O zaman bir cehenneme girin bakalım. Diyecek. Onlar cehenneme girmek istemeyecekler. Yani istemeyenler cehenneme atılacak. Cehenneme girmek isteyenler çünkü Allahü Teala'nın biz emrini itaat edeceğiz gerçekten. Allah'ın emri de bu. Biz cehenneme girelim ne olursa olsun biz Allah'a dinleyeceğiz. Diyecek olanlar da kurtulacak, cehenneme girmeyecek. O anlık cehennem onlara soğuk ve selametli olacak. Yani Allahü Teala onları o anda yakmayacak. Anlaşıldı değil mi mesele? Bu önemli bir şey. Yani gerçekten bunlar dünyada anlamıyorlar mıydı? Yoksa yalan yere bahane mi uyduruyorlar? Bunun anlaşılması için ahirette allah Teala bunları son bir kez daha deneyecek bu insanları. Sağırı, yaşlıyı, ahmakı ve fetret döneminde öleni deneyecek. Acaba bunlar gerçekten anlasaydı, kavrasaydı kendilerine Resul gelseydi dinleyecek miydi? O zaman gelin şimdi ben siz dinleyeceğim, deneyeceğim diyecek Allah Teala. Bir resul gönderecek. Resul onları diyecek ki: "Cehenneme girin bakalım." diye onları sınayacak. Evet. Ve yine buna benzer bir başka bir rivayet var. Yutab bi arba'ati yawm al bil-mavludi ve'l-ma'tu'i ve mat fi'l fetreti ve biş fani zümre getirilecek birincisi yani çocuk yaşta ölmüş ve bunamış kişi ve mat fi'l fetreti fetret döneminde ölen o biş fani şeyh-i fani eski ifadedir yani iyice yaşlanmış kişi şeyh-i fani yani kudretten düşmüş hiçbir şeye e, aklı kesmiyor o insan. Bunayan insan biraz farklı. Bazen olur ki insan genç yaşta da bunlar. Anlaşıldı mı? Ama bir de var ki Şeyh Fani. Yaşlılığın vermiş olduğu bir illetten dolayı anlama kabiliyeti, kudreti kalkıyor o insanlar. Yani öyle olan insan da vardır. Bunlar getirilecek. <gülüyor> Herkes kendi hüccetini sunacak. Feekulullahu tebareke ve teala lan lanıkı cehennem ahsebu ubruzi <gülüyor> feyqulu lehum Allahu teala onlara diyecek ki özellikle cehenneme ubruzi cehennem diyecek ortaya çık. Feyqulhum insanları diyecek ki inni kuntu eba'tu ila ibadi rusulan min enfusihim. Ben kullarıma kendi içlerinden rasuller gönderdiydim. Ve inni rasulun nafsi ileykum ve ben de Size kendi nefsimden bir Resulüm. Bu cehenneme girin. Cehenneme diyecek ortaya çık, cehennem ortaya çıkacak. Ondan sonra diyecek Allahu Teala, işte ben artık kendi kendimin elçisiyim. Girin bakalım bu cehenneme. Fe kullu men kutiba aleyhi şaka. Şaka kendisine yazılmış kişi diyecek. Şakavet. Yani ne demek? Kafirlik. Kafirlik kendisi üzerine hak olan kişi diyecek ki ya rabbi etudhiluna ve minha ya rabbi sen bizi cehenneme mi girdiriyorsun biz cehennemden kaçıyorduk ve men kutibet lehu's saadet saadet kendisine yazılmış iman kendisine yazılmış kişi Allah'ın emrini yerine getirmek isteyecek hızlıca cehenneme girmek isteyecek çünkü Allah Teala ona diyor ki cehenneme gir o da giriyor. Niye? Çünkü o Allah'a inanmış. Fe <gülüyor> Allah Allah Teala da diyecek ki kad asaytumuni ve entum li rusli eseddu tekziba. Ve ve maasi ten. قال ve Bu da bezarın müstedinde geçiyor. Siz bana isyan ettiniz. Benim elçilerimi yalanlamaya daha elverişlisiniz siz. Ve benim peygamberlerime daha çok masiyet edersiniz siz. Yani siz şu anda beni dinlemeyenler diyor allah Teala ahirette, kıyamet gününde. Siz beni dinlemeyenler, ben size cehenneme girin diyorum. Siz girmiyorsunuz ya. Siz dünyadayken benim elçilerimi anlasaydınız bile, ona kulak verseydiniz bile onları daha çok yalanlardınız. O zaman e, siz cehenneme girin. Bunlar cehenneme girecek. Ama o hemen Allah'ın emrine itaat edip cehenneme girmek isteyen insanlardan olacak. Cennete gireceklerdir. Yani orada gerçekten kim cehennemlik, kim cennetlik, dünyada anlaşılmayan bu gibi insanlar. Şeyh-i Fani, bunamış kişi, yeni doğmuş çocuk yani akıl bali olmadan diyelim. Ölen şahıs ve ma'tuh. Şey, bir de fetret döneminde ölen kişi. Bunlar nedir? Bunlar orada bir kere daha denenecektir. İmtihan'dan geçeceklerdir. Bir ara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiseyefde şöyle buyurur. <gülüyor> ben halefe bi gayri illayi fakat kefara başarak. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse küfre girer veya şirke girer. Ama bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh, ve ebi ve ebi dediydi babama yemin olsun ki babama yemin olsun ki diye böyle bir yemin yaptıydı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hazreti ömer'e dedi ki inna allahi yenhaq men tehlifu bi Teala babalarınıza yemin etmenizi yasaklıyor şimdi burada ne var rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya kim Allah'tan başkasına yemin ederse küfre girer veya şirke girer ama hazreti ömer de diyor Babama, babama yemin olsun ki, babama yemin olsun ki gibi. Böyle bir yemin edince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sadece onu uyarıyor. Allahu Teala babalarınıza yemin etmeyi size yasak kılıyor. Diye böyle bir uyarıda bulunuyor. Yani aleyhissalatu aleyhi Hazreti Ömer'e ne demiyor? Sen kafir oldun demiyor. Çünkü onu e, mazur kılıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lehini, İçitmeden önce bu sözü söylemiş oluyor sadece onu o anda öğreterek öğretmeyle yetiniyor ve yine bir önceki derslerimizde geçtiydi maşallah ve şeytah sahabenin biri peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'e geliyor diyor ki Allah ve sen dilersen aleyhissalatü vesselam da ne diyor e cealteni lillahi nidden sen beni Allah'a ortak mı kılıyorsun belkul Allahu vahde de ki Allah sadece Allah dilerse de beni katma diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ona demiyor ki sen beni Allah'a ortak koşuyorsun sen de oldun müşrik demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine öncedenki derslerimize geçen bir mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde eden sahabeye sen kafir oldun müşrik oldun demiyor. Ne diyor? La yasmuhu libeşerin en yesyude libeşerin. Bir beşerin bir beşere secde etmesi geçerli olmaz. Ve lev saluha en yesjuda beşerun li beşerin. Bir insan bir insana secde etmesi elverişli olsaydı yani caiz olsaydı la emartul mar'ate en tasjud li Ben kadına kocasına secde etmesini emrederdim min a'dami haqqiha 'aleyha. Adımın kadın üzerine hakkının büyük olduğundan dolayı böyle emre derdim bu yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama ona sen bana secde ettin, sen küfre girdin ve şirke girdin demiyor. Ancak hitap kendisine ulaşan bir insan ulaştıktan sonra böyle küfür, açık küfürle işleyecek olursa o zaman o insan mazeretli sayılmaz. O insan mazur sayılmaz. Bununla ilgili en önemli delillerden birisi Abdullah İbn Umar radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. <gülüyor> Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ asâbe'l ganîmeten emara Bilal'a. Ali sallatu vesselam ganimetleri elde ettiği zaman Bilal Habeşi'ye emretti. Ve dedi ki: Git insanlara duyur. Kimlerde ganimet varsa hepsini getirsin. Fena da fi Herkes ganimetlerini getirdi. Fiyham misuhu yuqasimuhu. Beşte birini beytül mal aldı peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin elinde bulunan ganimetlerin beşte biri kimidir? Beytül Ve alimu ve alimu mu Bilin ki ganimet olarak almış olduğunuz şeylerden beşte biri Allah'adır. Beşte biri. Yani mala kalır. Ayet-i Kerime. Enfal Suresi'nde. Şimdi fuhammisu beşte birini Beytülmal'a alıyor ve yukasim o diğer geri kalanı da ne yapıyor? Taksim ediyor. Fece'a racunun ba'de derke biz imamim min şa'arim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adamın birisi Geliyor yani aleyhissalatü vesselam o ganimetleri topladıktan ve dağıttıktan sonra adamın biri geliyor. Bir kıldan bir yular getiriyor. Kıldan bir yular getiriyor adamın biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ya Resulallah hâda fîmâ kunnâ idâ asabına ganime. Ey Allah'ın Resulü bu ganimetten elde etmiş olduğumuz şey yular bu. Bunu ben sana sunuyorum diyor. Bakın olaya bakın. Yani bu adam getiriyor ganimeti getirmiyor değil. Ama ne zaman getiriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ganimet mallarını getirdikten sonra getiriyor. Getirdikten, dağıttıktan, taksim ettikten, beytülmela ayrılacağı ayrıldıktan sonra belli bir zaman sonra adamın birisi geliyor. Diyor ki Resulullah bu da benim kıldan yular, bu da benim ganimetten elde etmiş olduğum mal. Yani değer olarak bir şey değil bir yular. Bakın Ali Vesselam'ın ona vermiş olduğu tepkiye bakın. Esmiyetle Bilal'ın Yunadi, Bilal Habeşinin seslenmesini duymuş muydun, duymamış mıydın? Felaften üç kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle dedi. Bilal'in seslenişini duydun mu, duymadın mı? Bilal'ın seslenişini duydun mu, duymadın mı? Evet diyor, duydum. Fama ne akenteci Niye o zaman getirmedin sen? Niye o zaman bu malı getirmediydin? saat özer iley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah beni mazur gör. Yani bir hata ettik falan. Böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği tepkiye bakın. Kun ente teciu bihi yawm al-kiyame falan akbalehu anki. Bu mazeretini sen kıyamet gününde getirirsin. Ben bu mazeretini kabul etmiyorum. Veya da sen bu kıldan yularını Kıyamet günü getirirsin. Ben bunu asla şimdi senden kabul etmiyorum diyor. Burada ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sınadı. Sen bunu duymuş muydun, duymamış mıydın? Yani burada aleyhissalatü vesselam öğrenmek istediğini. ne? Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Anlaşıldı değil mi? Hani bilerek yapmak çok büyük bir hatadır. Çok daha büyük bir hatadır. Ama bilmeden yapmak, mesela insanlara e, söylüyorsun, söylüyorsun adam diyor ki ya duya duya bir hal olduk. Ama artık ben bunu duymak istemiyorum. yeter artık falan gibi. Siz kendi kafanızdan böyle şey çıkartıyorsunuz Veyahut da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın cehennemlik asabından bahsettiği zaman onlara su, soruyor Allah Teala. Elamiyet hükmü nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Kalıbala kcihane nedir? Ya Rabbi evet bizi uyaranlar geldi, anlatanlar geldi. Dedik fakatlerine biz yalanladık ya dedik böyle bir şey olmaz bu saçmalıktır şudur budur bakın ne Allah'ın şey Allah böyle bir şey indirmez dedik Kur'an'da böyle bir şey olmaz Peygamber böyle bir şey demez dedik kabul etmedik inantum i̇şte illa fi gibi burada kimlerden bahsediliyor Mülk Suresinde cehennemliklerden bahsediliyor cehennemliklere soruluyor size bunları uyaranlar anlatanlar geldi mi gelmedi mi geldi He geldikten sonra artık ne oluyor? Mazeret kalkıyor. Anlaşıldı değil mi? Bugün ne oluyor? Bir meseleyi daha netliğini öğrenmiş oluruz tekfir hususunda. Karşıdaki kişinin o hitabı şeraiyi anladı mı? Duydu mu? Duymadı mı? Biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Bilirse, duyduysa, anladıysa, kavradıysa artık onlar ne oluyor? Mazeret kalkıyor. Evet. <gülüyor> Ve yine burada e, he, şu da önemlidir. Bakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehenneme girecek Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken söylemiş olduğu söz çok önemli. Ne diyor? Walladhi nefs muhamedim biydi. Nefsim kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki la yisma bi ahadun minadil umme. Bu ümmetten beni kim duyarsa duysun. Yahudi gün, Walla gün. Yahudi ve İsrail kim olursa olsun beni duyduysa, tüm Wallamiyimim biledi bir. Benim getirdiğim şeye iman etmezse, beni duydu ve benim getirdiğime iman etmiyor. Hani duymak sadece yeterli değil. Bizimden öskür Rasulla Hazretim Ahmed Allah'ın Rasuludur. Bu söz yetmiyor. Getirdiğine iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine iman. Getirdiğine iman etmezse illa kanimin ashabından. O ancak cehennem ashabındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin cehennemlik olmasını ister evde olsun, ister insan olsun isterse başka kim olursa olsun. Cehennemlik olmasının sebebini neye bağlıyor? Duymaya. Beni duyduysa ve benim getirmiş olduğum şeyi Duymasına rağmen iman etmediyse. O insan nedir? Cehennem mühdedir. Ve burada bir de üçüncü bir uyarı. Geçenki dersimizde de söylediydik. Kişinin şer'i hitabı bilmemesinin sebebi. Yani Kur'an'dan veya sünnetten o delili bilmemesi. Yani onu öğrenmeyi ihmal etmesinin sebebi. Öğrenmeye gücü etmiyorsa o başka bir şeydir. O insan mazurdur. Öğrenmeye gücü etmiyorsa o insan nedir? Mazurdur. Ancak dünya hayatını tercih ettiyse, dünyalıkları daha öne çıkarttıysa, <gülüyor> evini, arsasını, para kazanmayı, lüksünü daha çok gündeme getirdi, Kur'an'ı ve sünneti Rabbimizin ifadesiyle arkasına attı, önemsemedi. İse... Bu insan elinden gelen çabayı sarf etmediğinden dolayı cahilliği defetmeye gücü ettiği halde o çabayı sarf etmediğinden dolayı o insan cehaletiyle mazeret kabul olmaz. Cahili mazru cahilinden dolayı mazur olmaz. Bunu nereden biliyoruz? İbrahim 3 ve Nahil 107. İbrahim 3 ve Nahil 107. اَلَّذِينَ يَسْحِبُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَا عِوَ جَاءُوا لَاكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ O insanlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Şimdi bizim yaratılma amacımız ne? Kulluk. Yani onun için her zaman için bizim için önemli olan namaz, Allah'ın dediği, Resulullah'ın dediği dünyalığımızı ona göre ayar yapacağız dünyalıktan uzak duracağız diye bir şey yok ama dünyalığımızı ona göre ayar yaparak e, sürdüreceğiz ama dünya hayatını ahirete tercih etmek ne demek dünyalık önemli görmek dünyalığı önemli görmek ahiret olsa da olur olmasa da olur onun için bir fedakarlığa yanaşma yanaşmak ama dünyalık için fedakarla yanaşmak bu nereden anlaşılır dedik sevginin ölçüsü nereden anlaşılır bunu hep tekrarladık Kişinin Allah ve Rasul'ünü sevdiği ve Allah ve Rasul'ü tercih ettiğini biz nereden anlarız? Allah ve Rasulü'nün dedikleri başka şeylerle çatıştığı zaman eğer Allah ve Rasulü'nün dediğini öne almayı becerebiliyorsan o zaman Allah ve Rasulü'nü seviyorsun demektir. Ama Allah ve Rasulü'nün dediği başka insanların dediğiyle çatıştığı zaman Allah ve Rasulü'nü geri plana atabiliyorsan o olmasa da olur diyebiliyorsan o zaman sen dünya hayatını ve o şeyleri daha çok seviyorsun demektir. Ve onu e, geri bıraktığın zaman Allah ve dediğini o gitgide geriye gider zaten. Dünyalıklar hep daha çok öne çıkmaya başlar. Bu nerede belli olur? Mesela iş yerinde patronun sana diyor ki sen namaz kılamazsın burada diyor. Tamam olsun namaz kılamazsın namazımızı terk ederiz. Başını açacaksın kadına kıza diyor. Tamam açarız başımızı. İçki içeceksin, tamam içeriz, mesele değil. Hacca gidemezsin, tamam gidemeyiz, mesele değil. Cuma'ya gidemezsin, tamam mesele değil, gidemeyiz. Hep böyle başkalarının sözünü öne geçiriyorsan, Allah ve Resulü'nün sözü varken, ha, o zaman ne vardır burada? O zaman senin sevdiklerin onlardır. Ve dünya hayatını, ahiret hayatına tercih etme böyle olur işte. İşte bu gibi insanlarda cehalet, mazeret olmaz. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ onlar insanları da Allah yolundan saptırırlar. Çünkü sağlam bir kalp kalmaz o insanlarda. Sağlam bir kafa kalmaz. O vahiyi sahabenin anladığı gibi anlayamazsın. Kur'an ve sünneti onların düşündüğü gibi düşünemezsin. Niye? Çünkü kalbinde kafana böyle çok böyle paslı şeyler, kirli şeyleri biriktirmişsin. Onları bir yığın yapmışsın. Dü dünya hayatı sevgisi çünkü bastırmış onları. Onun için onları anlayamasın ve insanları da saptırsın Niye insanları saptırırsın? Allah muhafaza. Çünkü kendin sapıttığın gibi başka öyle çok insanlar da olsun diye çaba sarfedersin. Ve <gülüyor> bu ne veca ve bu dini. Eğri büğrü isterler. Dost doğru olsun istemezler. Heva ve heveslerine birilerini kayıracak bir din olsun. Nefsini kayıracak heva ve heveslerini kayıracak bir din olsun isterler. Bunlar var ya Hak'tan çok uzaklıkta sapıtmış insanlardır biliyor allah Teala İbrahim 3'te. Nahil 107 Mesela 106'da neden bahsediyor Allahu Teala? Küfrü göğsünü gere gere söyleyen insanlardan. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrih. Ve kalbi mutmainun bil iman. Kim Allah'ı inkar ederse imandan sonra Allah'ı inkar etmeye kalkarsa ancak diyor kalbi mutmain olduğu halde ikra hali varsa o insan bir O insan biz bir şey diyemeyiz diyor allah Teala. Biz onları mazur sayarız. Kalbi imanla dolduğu halde İmanla dolu olduğu halde ikrah altındayken imandan sonra Allah inkar edim varsa o insana bir şey demez yaa Allah Teala. Ama böyle olmaksızın kim imandan sonra Allah inkar ederse? Wallakim mensharah bil küfris sadran göğsünü göre göre açıkçana küfür kelimesini söylerse falehim gazabun min Allah Allah'ın gazabı onlaradır. Vallahi mağdabun adıym büyük azaplar onlar içindir. Delik. <gülüyor> Bu niye? Sebebi söyle Allah Teala küfrü göğsünü gere gere söyleyen insanın sıfatını anlatıyor. Bi ennehumu sahabul hayatid dünya hayatını onlar tercih ettiler. Alel <gülüyor> ahiret Ahirete tercih ettiler. Sonuç ve ennellahi la yedi'l kavmel kafirin. <gülüyor> Allahu Teala kafir kavme, kafir topluma hidayet vermez. Çünkü niye? Onlar dünyalıklarını tercih ettiler. Bir takım imkanları kafirlerin gibi imkanı olsun diye uğraştılar. Kâfirler gibi her şeyde serbest olabilmek için uğraştılar. Allah'ın yasaklarını dinlemediler. Hep nefsi arzuları aynı kâfirlerle eşit gitsin istediler. Aynı olsun dediler. Dünya hayatını tercih ettiler. Sonuç Allah Teala kafir topluma hidayet vermez. İşte dünya hayatını ahirete tercih eden insanların cehaleti mazur, cehaletiyle mazur olmuş olmaz o insanlar. Evet. Birincisine ne dedik? Kişiye şer'i hitabın ulaşmamış olması o insanı muayyen olarak tekfire engeldir. İkincisi de, ikincisi de şu tevil, adamın yorumu. Ve hatta nas'ı yanlış anlaması. Kur'an'daki delili yanlış anlaması ve hatta kendisinin bir yorumu var. Başka bir yani mazeret beyan ediyor. Ama kendisini işte bunlar da tevilin meşru olan teviller var, meşru olmayan teviller var. Onlar yine ileride gelecek meseleler ama kişinin tevili ve hatta nasıl yanlış anlaması. Nasıl? Yani ne gibi Kudama bin mazun gibi. Kudama bin mazun neyi yanlış anladıydı? Ee, i̇çki İçenler, iman ettiği zaman ve salih amel işledikleri zaman bunlar için bir günah yoktur diye anladı ayet-i kerimeyi. Laysa alelle meide suresinin 22. ayet-i kerimesi. Laysa alellezine amenu ve amilussalihat gunahun fima ta'mu izamettekav ve amenu ve amilussalihati thummaettekav ve amenu thummaettekav ve ahsenu. Onlar iman ettikleri zaman, salih amel işledikleri zaman, takvalı oldukları zaman yediklerinde, içtiklerinde onlara bir günah yoktur ayeti kerimesini. Bunlar kendilerini anladılar. Dediler ki biz içki içsek günaha girmez, içki haram değildir, içki helaldir dediler. Halbuki ayet kerime kim hakkında nazil olduydu? Uhud savaşından sonra nazil olan bu ayet kerime, Uhud savaşında şehit düşüp o zamanları içki içen, sahabeler için allah Teala onlara günah yazmayacaktır. Onlar da iman, salih amel varsa takvalıyseler Allah onlara günah yazmayacak diye indirdiydi allah Teala. Onlar için indirdiydi. Ta bunlar Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde içki içtiler. Şam'da bulunan bu kudamın bir masum. Bunlar içki içtiler arkadaşları ile beraber ve bunları Hazreti Ömer ne oldu? Sadece 80 celde vurdu. Çünkü bunlar ayeti yanlış anladıklarından dolayı ve Hazreti Ömer ve yanındakiler ilk önce dediler ki bunlar şura ulamminetini malim eden biriler dediler. Şura Suresindeki ayeti söylediler. Bunlar Allah'ın izin vermediği hususta dinde şeriat çıkarttılar. Allah izin vermiyor, Allah yasak diyor ama bunlar serbest dediler. Dolayısıyla bunların öldürülmesi gerekir dediler diye Hazreti Ali'nin e, önerisiyle durdu Hazreti Ömer. Gerçi Hazreti Ömer radıyallahu anh da sundu. Ey e, e, e, Ali sen ne diyorsun? Bu konuda senin görüşün nedir dedi. Sen onlara sorarsın. Bunlar niye işlerler? Tövbe ederlerse onlara 80 celde vurusun. Yok tevbe etmezlerse o zaman dersin ki Allah'ın dininde bunlar yeni bir şeriat çıkartmışlardır dersin dedi. <gülüyor> İkincisi mesela Adi bin Hatimin eee den rivayet edilen yine ahl edim nehatimle genelde bu meseleler oluyor. Şu ayeti kerime Bakara suresindeki vakul hatta yatabeyin 186. ayet vakul hatta min min için beyaz ipliği siyah iplikten ayrıncaya kadar fecirden beyaz ipliği siyah iplikten ayrıncaya kadar yin için. Adi bin Hatim ne yaptı? Yastığının altına bir siyah iplik, bir beyaz iplik aldı ve bunları yastığın altına koyunca dedi ki فَنَضَارْتُ فَلَمَتَبَيَّنْ Baktım ama ayırt edemedim bunları ben. Nasıl yapacağımı bilemedim. Gitti bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu haline güldü ve dedi ki اِنَّ وِسَادِكَ لَعَرِيظٌ senin yastığın ne kadar genişmiş ne kadar uzunmuş yastığın o ancak gece ve gündüzdür yani bir dünyayı senin yastığın altı kaplar mı kablamaz? sen dünyaya bakacaksın semaya bakacaksın semada böyle bir ayrım varsa gecenin siyahlığının gidip fecrin aydınlığının gelmeye başlaması olduğu zamana kadar için demektir bu ayeti kerime diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bu şekilde açıklamış oluyor. Sahabi-i kiram fecri sadık doğulmasından sonra yemesine rağmen ayeti yanlış anladığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Tekfir etmemesi bir yana böyle bu şekilde tutmuş olduğu oruçlardan dolayı sen orucunu kaza et bile demedi. Niye? Çünkü onun bu konuda bir mazereti vardı. Çünkü tevil şüphesi var. Tevil şüphesi, te şüphesi olduğundan dolayı yani ayet-i e dedi de o ifadeyi kullanıyor zaten allah Teala. Siyah et birlikte, beyaz bile ayrılınca kadar. O da onu öyle anlamış olduğu gibi anlamış, zahirinden anlamış, yastığın altına siyah iplik, beyaz beyazlık koymuş, e, devamlı ona bakılmış işte, ayırt edebileceğim edemeyeceğim, hani önceden böyle bir e, lambalar, ışıklar vesaire böyle bir şey yok, onlar o şekilde yemeleri içmeleri oluyordu ve ne oldu ayeti yanlış anladıydım. Evet. <gülüyor> ve yine Esma bin Tümeisten rivayet edilen bir kısa geliyor, e, şey o şöyle diyor. Kultu <gülüyor> ya Resulallah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. İnne Fatıma binte Ebu Hubeyş. Ebu Hubeyş'in kızı olan Fatıma üstühidat. E, Hayız oldu. Nunzu keda ve keda. Şu kadar zamandır hayızdır o. Felem tusalli namaz kılmıyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam da diyor ki Sübhanallah inne هذا mineşşeytan. Subhanallah bu şeytandandır. Bakın şeytan e, kadının hayız haliyle de çok oynar. Başka bir hadis-i şerifte inna hada rakzatum min rakzati şeytan. Şeytanın tekmelerinden bir tekmedir buyuruyor Ali sallallahu aleyhi Bazen demek ki kadının rahmini tekmeler oradan kan gelsin de kadın hemen namazı bıraksın, namazı terk etsin diye. İnne ma hi <gülüyor> Rahmene tekmeler ki oralardan bir takım kanlar gelsin o hemen namazı direkt terk etsin diye böyle şeyler de <gülüyor> çünkü şeytan, şeytanı şeytan yapan nedir? Namaz kılmaması. Onun için insanlar da ilk istediği şey namazı terk etmelerdir. İnsanlarda ilk yapmak istedikleri şey, yapmak istediği şey, şey şeytanın namazı terk ettirmektir veya kılıyorsa hızlı kıldırmak veya kılıyorsa onu geciktirerek kıldırmak veya takılıyorsa sıkışık kıldırmak vesaire böyle hem namazını veyahut da kılmaya çalışıyorsa zihnine bir takım vesveseleri devamlı atmaya çalışmak vesaire vesaire çünkü hep namazıyla uğraşmak ister. Niye? Bir an önce onu terk etsin. Namazında bir takım şüpheler getirir. Abdestinde şüpheler getirir. Gusulde niye? Çünkü gusulde şüphe olursa namazı terk edecek adam. Öyle çok gele gele. Gusulde şüphe gele gele. Veyahut da abdestinde çok şüphe gele gele. Ki kulak veriyorsa bir insan o şeytanın vesveselerine. Sonuçta ne olacak? Bu adam namazı terk edecek. Şeytanın en büyük hedefi kişiye namazı terk et İşte bundan dolayı kadınlarda da bunu yapıyor. Tabii kadın hayız halinde namaz kılmaz. Biz demiyoruz kadın hayız halinde namaz kılar. Onu demiyoruz. Bazen olur ki zahiminden e, e, olur olmaz zamanda kal gelir kadın hemen onu hayız kanı zannedip ne yapar? Namazı terk eder. Şeyh aleyhissalatü vesselam burada onu diyor. Subhanallah inna heze mineşşetan Subhanallah bu şeytandandır. Liteclis fi mirkenin kadın bir kaba otursun bir leğene otursun e, feyda izâ râd sufraten fâkalmâ yani o leğene su koysun, suyun üstüne otursun. Diyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Kadın <gülüyor> suyun üzerinde bir sarılık görecek olursa fel teğtesin li zuhri vel asr gusülen vahiden kadın öğle ile ikindi için bir gusül alsın ve tehtesillil maghribi vel işe gusülen vahiden akşamla yatsı için bir gusül alsın ve tehtesillil fecri gusülen vahiden sabah içinde bir gusül alsın ve tehtuvadda fima ben edelik bunların arasında da abdest alsın. Şimdi evvela şunu söyleyelim kadın yani bu haldeyken 3 kere gusül alacak değil bu müstehap olarak yoksa Kadının böyle devamlı gusül alması diye bir şey yoktur. Ama isterse böyle gusül alabilir demektir. Ee, i̇kincisi sarılık ortaya çıkarsa ne demektir? Yani rahminden gelen şeytani bir dürtüdür o. Kan gibi gelen o şey açık renkli olan. Şeytanın dürtüsüdür yani isihazadır o hayız değildir çünkü hayız kanı normal isihaza kanından biraz daha farklıdır böyle geldiği zaman ne olur kadın hem e, mazur sayılır hasta sayılır o anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade etmiş oluyor kadın o haldeyken namazını cem edebilir öyle olduğu zaman evinde de olsa böyle şeyler geliyorsa öğle ile bir kere abdest alır kılar Ondan sonra akşamla yatsıyı bir kere abdest alır, ikisini kılar, geciktirerek mesela diyelim. Onların hepsini birden kılar, sabah içinde bir kere abdest alır, öyle kılar. İsterse bunu abdest değil, gusül de yapabilir. Aleyhissalatü vesselamın bu hadis-i olduğu gibi. Anlaşıldı değil mi? Yani sarılık görmesinin anlamı, yani koyu değil, koyu olmadığını, yani illa bir kadın bu zamanda... <gülüyor> Lene oturup Lene su koyup ona oturması gerekmez. Ne olması lazım o zaman? Kadın her ay bu hayızı gördüğünden dolayı e, ayırt etmeye çalışması lazım. Acaba bu hayız kanı mı yoksa isihaza kanı mı? İihaza kanı yani sadece abdest alması gereken kan, rahminden gelen kan diyeyim. E, o kan hayız kanından biraz daha açık renkli olur. Onun için ne olacak kadın onu gördüğü zaman öğle ile ikindi bir cem edebilir, bir abdest alabilir. Akşam bir abdest alarak cem edebilir. Sabahta da bir abdest alarak bunu da bu şekilde kılabilir. İsterse bundan dolayı da usul de alabilir. <gülüyor> Anlaşıldı değil mi? Bu, yani bu fıkhi mesele biraz e, önemli bir mesele. Kadınların genelde sormaktan çekindiği ama bilmesi gereken yükümlülüğü olan bir meseledir. Çünkü diyoruz ya namaz, bizim olmazsa olmazımız, yaratılış amacımız kulluktur. Bu kulluğun günlük her zaman belirtisi beş git namazdır. Onun için hayız kanı mıdır, e, istihazla kanı mıdır bunu da ayırt etmesi lazım. Ve kadınlar bunu da bilmesi lazım ki bazen şeytan böyle kişiye dürtüler yapar. Yani tekmeleme, rakıva ifadesi tekmeleme demektir. Yani o, yani mesela bir insanın yarası olduğu zaman oraya dokunduğun zaman Ne olur? Ee, oradan kan gelir değil mi? bastırdığın zaman kan gelir oradan. Aynen o ifadeyi kullanıyor aleyhissalatü vesselam. اِنَّمَا يَرَكَذَةٌ min رَكَذَةِ الشَّيْتَانِ Şeytanın tekmelemelerinden bir tekmedir. Yani bu hadise de öyle diyor. اِنْ اَذَا مِنَ Bu şeytandan Hani bazen aşırı böyle rahminden kan gelirse farklı farklı olur olmaz zamanlarda kişi ne yapacak o zaman onu? Ee, ölçecek. Hangisi hayız? Hangisi istihazı? Nasıl ölçecek? ...rengini kontrol ederek. <gülüyor> evet. Yani şimdi burada ne var? Biz diyoruz ki mesela namazın terkinden dolayı bir kişi kafir olur diyoruz mesela. Namaz terk eden insan kafir olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu kadını... ...bırakın tekfir etme bir yana... ...buna bu şekilde... ...terk ettiği namazların dahi... ...iade etmesini söylemiyor. Sen bu zamana kadar böyle namazlar kılmadın. Artık bunları e, sen tekrar kıl falan dahi demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı değil mi? Evet. Ve ذلك bir bi enne Yani kadın ne zannediyordu? Onun o hali namazı düşüren bir haldir. Yani hayır hali olduğunu zannediyordu. Dördüncü misal var. Beşinci misal var. Altıncı misal var. Misaller biraz daha devam ediyor bu şekilde. Bir tane daha misal söyleyelim ondan sonra. Bırakalım vaktimizde doluyor. <gülüyor> Eslem Ebi İmran radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Şöyle diyor. Gazevna minel medineti Nuri'dül <gülüyor> Kustantiniye Biz İstanbul'u fethetmek için savaştıydık ve al-cemaat Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Başımızda da Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid vardı. Roma mülseko zuhurin. O zaman Romalılar vardı. Romalılar da surlara sırtını dayamış. Yani biz o surları geçemiyorduk. Biha itt al-medineti. Yani İstanbul'un surlarına sırtlarını dayamışlardı onlar o şekilde. Bulunuyorlar, bir türlü İstanbul'u ele geçiremiyorduk biz diyor. فَحَمَلَ raculun عَلَى hadu. İçimizden birisi düşmana hamle yaptı. Düşmana hamle yapmak ne demek? Yani bugünün istişat eylemi, operasyon. Gidiyor, onların içerisine atlıyor. Yani kendisi ölümünü göz önüne almış. Ama ben içine daldığım zaman en azından mutlaka birçok insanı öldüreceğim onu düşünüyor fehamla racul aladu atlıyor surların üstünden onların içine atlıyor yani o, o şekilde kişi ölür sahabe kendi arasında konuşmaya başladı mehme la ilahe illallah yulqi biyadihi yavaş yavaş bu adam ne yapıyor ya bu adam kendini tehlikeye atıyor göz göre göre öldürüyor kendini Allah Teala Kur'an'da buyurmuyor mu wala tulqu biyedikum ila taluketi kendinizi tehlikeye atmayın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyorlar o arada Ebu Eyyub el-Ensari onların yanında diyor ki Biz Ensar topluluğu olarak bu ayet bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bu ayet indiğinde biz vardık orada. Bizim içimizdeyken indirildi. Lema nasarallahu nebiyyehu ve azhara lisan. Bu ayet ne zaman indi biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu Peygamberine yardım etti ve İslam'ı egemen kıldıydı, İslam devlet olduydu. Kulna biz de o zaman demeye başladık ki هَلُمَّنْ نُقِيمُ ف۪ي اَنْوَالْنَا وَنُصُلِحُنَّا وَنُصُلِحُهَا Haydin gelin biz artık bağımızla, bahçelerimizle uğraşalım, biraz kendimize bakalım, biraz daha şöyle maddi imkanlarımızı artıralım. hep savaş oldu, sıkıntılar çektik, şu oldu, bu oldu. Ee, ev barkımız olmadı vesaire. Kendimize bakamadık. Güzel ev olmadı. Haydi mallarımızı düzeltelim. Dediğimiz zaman bu ayet geldi. وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ Allah yolunuzda malınızı infak edin. وَلَا تُرْقُوا بِيَد۪يكُمْ اِلَى تَلِكِد۪ Kendi ellerinize kendinizi tehlike atmayın. Yani dünya malına sarılmanız, dünyalığınızı artırmaya çalışmanız, dünya süsünüzü artırmaya çalışmanız var ya budur kendinizi tehlike atmak. Bugün birçok Müslümanın bu anlamda kendisini tehlikeye atması gibi. Dünya Allah'a önem vermek, biraz daha olsun, biraz daha olsun, şu olsun, bu olsun. Bundan dolayı cehaleti tercih ediyor. Bundan dolayı şer'i e, ilimleri öğrenmekten uzak kalıyor. Kur'an'ı, e, sünneti öğrenmekten uzak kalıyor. Niye? Biraz daha malım olsun, biraz daha malım olsun. E, kapitalist sistemden etkilenmiş, bun, işte bu nedir Rabbimizin ifadesiyle? Kendi canını e, eliyle tehlikeye atmak. Kendini tehlike atmak. Yoksa o sahabenin kendisini e, Rumların içerisine, Romalıların içine atıp onlardan ne kadar öldürürsem kardır diye düşüncesiyle Rumlar, e, Romaların içine dalması e, şey değildi. Yani kendi eliyle kendini tehlike atmak değil. Neymiş Ebu el Ansar'ın açıklamasıyla? Bir insanın kendi eliyle kendisini tehlike atması neymiş? Dünya malına dalması şu da olsun, bu da olsun. Niye? Çünkü zihnini dağıtıyorsun. Oralara dağıtıyorsun. Ve oralara bağlıyorsun. Onlar korumak için korkuların oluyor. Onları artırmak için düşüncelerin oluyor. Devamlı ölesiye kadar onunla bağlı kalacaksın. İşte bu nedir? Zihnin harap olması. Kalbin bozulması demektir. Onun için Ebu Ayyubül Ansari o ayet-i kerime açıklıyor. Bir insanın elleriyle kendisini tehlikeye atması demek dünya malını arttırmaya çalışması, dünyalığını düzeltmeye çalışması e, demektir. Yoksa bir Müslümanın düşmanın içerisine dalıp hamle yapması ve hatta bugün istihsar eylemleri yapması bu ne değildir? Haram değildir. Bir insanın kendisini tehlikeye atması demek değildir. Biz o zaman işte diyor, "Felil kav bil eller ile insanın kendisini tehlikeye atması Ennukime fî emvalina. Mallarımızı düzeltmeye çalışmamızdır. Ve nusulîheha. O dünyalığımızı düzeltme, isah etme çabasıdır. Ve ne de'al cihade. Ve cihadı terk etme çabamızdır. Çünkü dünyalığa sarılan insan cihadı terk edecek. Çünkü Yani adamın daireleri varsa, ev varsa, apartmanı varsa. Kolay mıdır hani onları terk edip de cihada gitmesi? Çünkü ömür boyu kalbi orada olacak. Kafası orada olacak. Terk edemeyecek. Bizim diyor cihadı, mal, e, mallarımızı düzeltme çabamızın olması, cihadı terk etmemiz, ellerimizle kendimizi tehlikeye atmamız demektir. İşte o Bakara suresindeki o ayet-i kerimenin anlamı budur, yoksa düşmanın içerisine hamle yapmak değildir. Şimdi biz bu ayet-i kerimedeki mevzu, istişadımız, sadedimiz konuyla ilgili olan bölümümüz nedir? Ayeti sahabe yanlış şey o, o, o tabiinler yanlış anlıyor sahabe onu düzeltiyor Diyor ki yok bu ayet sizin anladığınız gibi değil burada ne var nasıl yanlış fehmetmek. çünkü ayet gelmen zayine baktığın zaman yani okunuş şeklinde baktığın zaman ellerinize kendinizi tehlike atmayın. Yani hep ne deriz? Sıkıntı. Yani bir ateş varsa ateşe yanaşmamak demektir değil mi? Aklımızca hep bunu deriz yani. Ve hatta bilin bir yerde bir tehlike varsa o tehlikeye ulaşmamak. Akıl bunu böyle der. Tüm e, insanlara da sorsan bunu der. Ama Aleyhissalatu vesselamın e, bu ayet-i kerime açıklaması neydi? Bizim mallarımızı isah etmeye çalışıp cihadı terk etmemiz olduğu zaman bu ayet-i kerime nazil oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sadette bize bu ayet-i kerimeyi okuduydu. diyor Burada işte <gülüyor> insanlar bunu yanlış anladıydı. Müşriklerin içerisine, müşriklerin ordusunun saflarına tek başına dalmak, kişinin kendisini tehlike atması diye anladıydı. Bunlar nasıl delili yani yanlış anladıydı. Eba Eyyub el-Ensari ayeti bu yanlış anlamalarını onlara ne yaptı? Tasih Dedi ki bu malını düzeltme çabasına arttırma çabasına e, girip e, Allah yolunda cihattan uzak durmak isteyen insanlar için gelmiş tehditvari bir ayet-i kerimedir diyor. Burada da kalan bundan sonra şey var başka e, maddeler var ama yine aynı nasıl yanlış anlamayla ilgili misal açıklamaları diyelim. O şekildeki maddeler var. Rabbim Celle Celal'in bu meseleleri hakkıyla güzel bir şekilde anlayıp kavrayanlardan olabilmeyi, ve hayatımızda da güzel bir şekilde tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Ve <gülüyor> ahire davana rabbil